Elbette kusurlarını örtücek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller Allah'ın yanındadır. Hakkı inkar edenlerin diyar diyar refah içinde gezip durmaları sakın seni aldatmasın. Pek kısa bir zevk ve eğlenme. Sonra varacakları yer ise cehennem.